Hasan Tahsin Feyzli'nin hazırladığı Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim meali. El Bakara suresi 153 ila 196. ayetler. Ey iman edenler, sabır ve dua, namazla Allah'tan yardım isteyin. Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir. Ayeti kerimede geçen sabır ve namaz, karşılaşılacak güçlüklerin çözülmesi için. Allah Teala'nın yardımını sağlayacak bir vesiledir. Sabır, cesaret, zorluklara göğüs germek, direnmek anlamında da ahlaki bir disiplindir. Namaz, gönlünde Allah sevgisi olan, ona saygı duyan ve onun huzuruna çıkacağına inanan kimsenin iman ve itaatinin bir göstergesi, dinin direği ve kulu Allah'a yaklaştıran bir ibadettir. Allah yolunda öldürülen şehit kimseler hakkında ölüler demeyin. Hayır, aksine onlar diridir. Fakat siz bunu anlayamazsınız. Ey müminler! İtaat edeni, isyan edenden ayırt etmek için andolsun ki sizi hem biraz korku ve açlıkla hem de mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz. Ey Resulüm! Sabredenlere lütuf ve ihsanımı müjdele. Öyle ki onlar, kendilerine bir bela geldiği zaman, ancak biz Allah için teslim olmuş kullarız ve elbette biz yine ona döneceğiz, derler. Çünkü gelen her türlü afet ve musibetler Allah'ın bilgi, irade ve takdiri dahilindedir. Sabretmekse insanın Allah'ın takdirine boyun eğmesi ve günah teşkil eden arzularına engel olmasıdır. İşte Rablerinin mağfiret ve rahmeti o teslimiyette bulunanların üzerinedir. İşte doğru yolu bulanlar da ancak onlardır. Şüphesiz Safa ile Merve, Allah'ın emrettiği haccın nişanelerinden, unsurlarındandır. Kim beyti, Kabe'yi haceder? veya umre yaparsa, bu iki tepe olan Safa ve Merve'yi tavaf etmesinde, gidip gelmesinde bir beis yoktur. Kim gönülden bir hayır yaparsa, bilsin ki Allah muhakkak mükafatını verir, ve kimin ne yaptığını bilir. Cahiliye döneminde bu tepelerde meşhur birer put vardı. Mekke'nin fethinden sonra bunlar kırılmasına rağmen, Müslümanların bu tepeler arasında say yapması hususunda tereddüt etmemeleri için bu ayet nazil oldu. Şüphesiz indirdiğimiz delilleri, emirleri ve doğru yolu gösteren ayetleri insanlara kitapta açıkça bildirdikten sonra hakikati gizleyenler ve onları yürürlükten kaldırmaya çalışanlar var ya, işte onlara hem Allah lanet eder, hem de bütün lanet edebilenler lanet eder. Çünkü hakikati gizleyenler, küfrün, batılın gündeme gelmesine ve hakim olmasına sebep olmuş olurlar. Ancak tevbe edip dönenler, hallerini düzeltenler ve Allah'ın indirdiği gerçekleri eğip bükmeden dosdoğru açıklayanlar başkadır. İşte ben, onların tevbesini kabul ederim. Zira ben, tevbeleri kabul buyuran çok merhamet edenim. Şüphesiz ki ayetlerimize ve hükümlerimize karşı küfre sapıp da kafir olarak ölenler var ya, işte Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onların üstünedir. Onlar bu lanetlenmiş hal üzere temelli kalıcıdırlar. Artık onların azapları hafifletilmez, yüzlerine de bakılmaz. Sizin ilahınız bir ilah, Allah'tır. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O, Rahman'dır. Dünyada bütün yaratıklara merhamet edendir. Rahim'dir. Ahirette yalnız müminlere rahmet edendir. Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanların yararı için,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 Kıyamet günü onlarla konuşmaz Onları temize de çıkarmaz Onlara acıklı bir azap vardır Onlar doğru yolu bırakıp sapıklığı Mağfireti bırakıp azabı satın almış kimselerdir Onlar ateşe karşı ne kadar da dayanıklıymışlar Bunun sebebi şudur Çünkü Allah kitabı Kur'an'ı hak olarak indirmiştir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 Savaş yapılması haram olan aylar, Muharrem, Recep, Zilkade ve Zilhicce aylarıdır. Allah yolunda mallarınızı harcayın. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz ki Allah iyilik edenleri sever. Haccı da umreyi de Allah rızası için yapın.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 el bakara suresi 153 ila 196. ayetleri dinlediniz. Meali okuyan Erol Eren. Dipnotlar Fatih Özkul.